203. konu, Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber'e eziyet etmesi ve Tuley bin Umeyr'in Hazreti Peygamber'e sahip çıkması. Ebu Cehil beraberinde birkaç kişi olduğu halde Peygamber'in önüne çıktı ve ona eziyet etti. Tuley bin Umeyr, Ebu Cehil'e hücum ederek ona vurdu ve kafasını kırdı. Tuleyb'i yakaladılar. Ebu Leheb bu sefer Tuleyb'i kurtarmak için onun yardımına yetişti.